ne kadar az şükrediyorsunuz. Andolsun sizi yarattık, Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere, Adem için saygı ile eğilin dedik. İblisten başka, Hepsi saygı ile eğildiler. O, saygı ile eğilenlerden olmadı. Allah, sana emrettiğim zaman, Seni saygı ile eğilmekten ne alıkoydu dedi. O da, ben ondan hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın, dedi. Allah, şimdi in aşağı oradan. Çünkü senin orada büyüklük taslaman haddine değil. Hemen çık, çünkü sen aşağılıklardansın, dedi. Şeytan dedi ki, öyleyse bana insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar süre ver. Allah da,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 Üstlerinde de cehennem ateşinden örtüler var. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, ki biz kişiye ancak gücünün yettiğini yükleriz, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Biz onların kalplerinde kin namına ne varsa söküp attık.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 Memleketlerin halkları geceleyin uyurken, kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular? Ya da o memleketlerin halkları kuşluk vakti gülüp oynarken, kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular? Yoksa Allah'ın tuzağından emin mi oldular? Ziyana uğrayan kavimden başkası Allah'ın tuzağından emin olamaz.''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 Dediler. Musa siz atın dedi. Bunun üzerine onlar ellerindekini atınca insanların gözlerini büyülediler ve onlara korku saldılar. Büyük bir sihir yaptılar. Biz de Musa'ya elindeki değneğini at diye vahyettik. Bir de ne görsünler o onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece hak yerini buldu ve onların yapmış oldukları şeylerin hepsi boşa çıktı. Artık orada yenilmişler ve küçük düşmüşlerdi. Sihirbazlar ise secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Musa ve Harun'un Rabbine. Firavun, ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha dedi. Şüphesiz bu halkını oradan çıkarmak için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 İsrail oğullarını toprağına bolluk ve bereket verdiğimiz yerin doğu ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Rabbinin İsrail oğullarına verdiği güzel söz onların sabretmeleri karşılığında gerçekleşti. Firavun ve kavminin yaptıklarını ve özenle kurup yükselttiklerini yerle bir ettik. İsrail oğullarını denizden geçirdik derken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 Sabah akşam zikret ve gafillerden olma. Şüphesiz Rabbin katındaki melekler de ona ibadet etmekten büyüklenmezler. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler.